Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamda lillah nehmaduhu, ve nesta'inuhu, ve من ve nesta'gfiruhu. Ve na'udhu billahi min şiruru, ve فلا fusina, ve min seyyati amalina. Men yehdihi lillahu, fela mudullu ilaha abduhu, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطواته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> يا أيها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساعة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Uslih Lakun Alaikum, we have to Lakmabunakum, the Mayuti Ill Laha Warasu Lahu Fagat Father the Fedhan Adhima. And Mabha Fastagal Hadith Sallallahu Ali Hasallam Bashar almuru Muhdatuha Bakulla Mahdat Atin Bida Bakula Bida Atin Dalala Bakula Dalala Timpinar. 46. konuya geldik. Siyer sohbetimizde 98. dersi göreceğiz inşallah. Konumuz Gazvetü Benî Mustalık. Yani Mustalık oğullarının gazvesi. Aleyhissalatu vesselam ve ashabının e, bu Mustalık oğullarına karşı yaptığı savaş ve bunun neticeleri. Yalnız bu konu başta şimdiden söyleyeyim. E, burada bitmeyecek. Yani bir başka 47. konuya da e, sarkacak. Çünkü bu benim ustalık, ustalık gazvesinde e, birçok şeyler e, cereyan ediyor. Bazı hükümler geliyor. Onların bir kısmı bir daha konuya kayacak inşallah. E, onun için bugün bir kısmından bahsedeceğiz. Benim ustalık, yani ustalık oğulları denen bu kabile, bu boy, Huza'a kabilesinin Huza'a daha doğrusu e, diyarının içerisinde yani benim ustalıkın evleri Huza'a kabilesinin diyarının e, içerisinde bulunuyor idi. Ve Medine'den Mekke'ye e, Zahran ile Ebba adındaki bu bölgeler arasından e, Medine'ye ulaşan bir yol üzerindeydi. Khuzae diyarı bu yol üzerindeydi. Zaten Khuza e, diyarının içerisinde yer al, yer alıyor. Beni Mustalık. Mustalık oğullarının yaşadığı yer. Aslen beni Mustalık, Mustalık oğulları eee Khuza el Ezdi kabilesinin bir kolu konumunda. Ve e, o geçmiş dönemlerde Müslümanlarla aralarında bir sulh var. Anlaşma var yani. Barış e, anlaşması. Ben yani Dolayısıyla birbirlerine e, dokunmuyorlar denmek isteniyor. E, bu anlaşmanın e, sebebi nesep yönüyle yani soy bakımından e, birbirleriyle bir bağlantıdan kaynaklandığı da söyleniyor. Veyahut da Ensar'la birlikte eskiden beri süregelen bir ticaret anlaşmasından kaynaklanan aralarında yapılan bir sulh var. Yani bir savaş durumu söz konusu değil. Bununla birlikte bu kabile beni mustalık Kureyş'le de anlaşmalı. Yani Şam'a giden ticaret yolu hususunda onlarla da anlaşmalı. Birbirlerine dokunmayacaklarına dair Ve bu kabilenin bulunduğu yerde Menat adındaki put e, mevcut ve o da bir tepenin üzerinde bunların bulunduğu mekanda dolayısıyla Huza kabilesinin diyarı memleketi şirk ve putperestliğin bulunduğu bir yer. Hatta hacılar gidip orayı, o putun bulunduğu yeri de hacc ediyorlar. Yani hac sadece Kabe yapılmıyordu. Bugün olduğu gibi bugün de birçok yerlere hac için gidiyor insanlar. Hacı olmak için yahut yarı hacı olmak için. Bu Hüseyin radıyallahu anh'ın veya eee Ehli beytten vefat eden radiyallahu anhum ve ardahum onların kabirlerinin bulunduğu yeri hac için giden bir sürü bir sürü bozuk itikada, sapık itikada sahip insanlar var. Evet. O zaman da işte Araplar bu e, beldeyi hac için gidip ziyaret ediyorlar. Ve bu durum kardeşlerim İslam'ın E, yayılmasında İslam'ın oralara yayılmasında e, yani tehir etmesine e, geri kalmasına da sebep oluyor. Daha sonra bu benim ustalık ilk düşmanlığı gösteriyorlar. yani bunların ilk kez yaptıkları düşmanlık ta Uhud Savaşı'na yani geriye yönelik Uhud Savaşı'nda aslında zuhur ediyor. Kureyşliler Uhud Savaşı'na dışarıdan adam topladığında Ahabiş denilen bir e, grup veya da böyle isimlendirilen bir e, şey var, taife var. Onları savaşa çağırıyorlar. Kendilerine yardım etmesi için. Bu Mustalık oğulları da onlarla birlikte ortak hareket ediyor. Kime karşı? Müslümanlara karşı. Dolayısıyla Uhud'a geliyorlar bunlar. İlk düşmanlıkları burada baş gösteriyor. Sonra Uhud'dan sonra iyice cesaretleniyorlar. İyice e, cüretleri artıyor ve ellerini Müslümanlara eziyet etmek üzere uzatıyorlar. Benim ustalık Uhud'dan sonraki dönemlerde yani Kureyş aralarında anlaşma var ve ticaret yolu üzerinde bulunuyorlar ya. Müslümanlar bu ticari maslahatlarına benim Mustalık'ın, Mustalık oğullarının, bu kabilenin ticari kazançlarına bunların ticari kazançlarının maslahatlarının bitmesine, kesilmesine sebep olduğu için Müslümanlardan intikam almak istiyorlar. İbn-i Sa'd Onların hazırlık yaptığını işaret ediyor. Bu kabilenin. Ve başlarında da El-Eharit İbni Ebi Dirar adında bir adam var. Yani bu kabilenin başında. Bunun liderliğinde bir hazırlık yapıyorlar. Silah topluyorlar, adam topluyorlar vesaire Ve Müslümanların e, ziddine, Müslümanlara karşı daha doğrusu kabileleri de etraflarındaki tüm kabileleri kışkırtıyorlar. Aleyhissalatü Vesselam bunu haber alınca onların içerisinde Buraydet'e İbni El Husayyib El Eslemi'yi gönderiyor. Gözcü olarak, casus olarak. Yani onların bilgisini elde etmek üzere. Bu sahabi Buraydet'e radıyallahu anh onların içerisine giriyor ve diyor ki ben size yardım için, destek için geldim diyor. E, çünkü biliyorsunuz bu caizdir. Er, el Harbu Hidatun diyor aleyhissalatü vesselam. Harp bir hiledir. Adam diyor ki, burayı da radiyallahu aleyhi ve sellem ben size yardım ve destek için geldim diyor. Ve onların Medine'ye saldırma hususundaki niyetlerini iyice anlıyor. Ne yapacaklarını kestirince, yani kurdukları planları filan iyice keşfedince, doğru hızlıca aleyhissalatü vesselam yanına geliyor ve durumu haber veriyor. Evet. Bu meseleje Aleyküm selamu raktullahi. İbni İshak rahmetullahu aleyh şöyle işaret ediyor ve bahsediyor. Aleyhissalatü vesselama benim mustalik'in, mustalik oğullarının adam topladığı haber ulaşıyor ve bunların başında da Haris İbni Ebi Dırar'ın olduğu ki bu adam Ebu Cüreyre yani Cüreyde binti El Harith'in babası olmuş oluyor. Ki bu da söyleyeceğim üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. eşlerinden biri oluyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam bunu yani benim ustalıkım bu durumunu işitince hemen çıkıyor. Onlara doğru çıkıyor. Onların bu e, kabilenin El Mureysi'ye diye bir şeysi var suları var, bir kaynakları var. Oraya kadar geliyor. Oraya kadar aleyhissalatü vesselam geliyor ve onlarla orada karşılaşıyor. Bu hadise, yani bu savaş, Hicri kardeşlerim, 5. senede Şaban ayının ilk iki gecesi geçiyor, pazartesi gününe falan tekamül ediyor. Hicri 5. yıl. da Gerçekleşen hadiselerden biriydi. İmam Zehebi'yi rahmetullahu aleyh, o zaman Müslüman savaşçıları, Müslümanların askerini 700 kadar savaşçı olduğunu söylüyor. El eee El Vakidi Muhammed, Ibn-i Umar, El Eslemi, El Vakidi adındaki bir eee tarihçi de aynı zamanda bu eee siyercidir. Tarihçi değil de siyerci. Eee Ve bazı tasnif ettiği kitaplar söz konusu meşhur bir adam. Yüz, e, hicri 120 yıllarında falan doğuyor. Ve tabiinden ilim alan birisi. O da diyor ki 30 kadar da suvari birliği Yani atlı birlik vardı Müslümanların. 700 kadar yaya birlik, 30 kadar da atlı birlik. Aleyküm selamlar. Ebn-i Hişam e, rahmetullahi aleyhine haber verdiğine göre aleyhissalatu vesselam Medine'ye Ebu Zer El Gıffari Radiyallahu Anhu Kendi yerine vekil olarak Yani oranın idaresine Tayin ediyor Ondan sonra çıkıyor Evet Haris İbni Ebi Dirar Bu Mustalik oğullarının lideri komutanı Ali vesselamın Harekete geçtiği haberini alıyor Ve hemen o da bir gözcü O da bir Ee, Müslümanların durumunu kontrol etmek için bir gözcü adam gönderiyor. Yani casus. Tabi Müslümanlar bu adamı yakalıyorlar ve öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Haris bu durumdan benim ıslahımın lideri çekiniyor, korkuyor ve etrafındaki bazı Arap kabileler dağılıyorlar. Nihayetinde aleyhissalatü vesselam Yukarıda da söylediğim gibi El Mureisi denen suyun başına kadar geliyor. Evet. Tam e, saldırı anı, saldırılacak yani o şeye karşı, kabileye karşı saldırmadan önce Ali ansız bir bas, ansızın bir baskın yapmadan önce eee muhacirlerin sancağını Ebubekir radıyallahu anha veriyor. Evet. Ve Ensar'ın sancağını da Sa'd ibn-i Ubadah radıyallahu anh'a veriyor. Yani iki grup şeklinde. Ondan sonra iki grup bir araya geliyor, karşılaşıyorlar. Burada az önce söylediğim e, Muhammed ibn-i Amr El-Vaqidi denen e, aleyhissalatü vesselamın savaşlarından bahseden bu alim diyor ki Ömer radıyallahu anh bu kavimle yani mustalık oğullarıyla savaşılmadan önce onlar İslam'a davet etti diyor. Ama müellif ve diğer alimler böyle bir şeyin doğru olmadığını söylüyorlar. Onlar İslam'a davet edilmemişlerdi. Yani savaştan önce bir İslam, İslam daveti söz konusu değildi. Ama onlara davet bir şekilde gitmişti. Yani bu savaştan önce, bu baskından önce mutlaka onlara İslam'ın daveti gitmiştir diyor. Evet. Çünkü onlar e, az önce de sözümüzün başında da söylediğimiz gibi bir kere Uhud'da, Uhud'da Müslümanlara karşı düşmanca tavır aldılar ve Kureyşli müşriklerle beraber Uhud'a kadar geldiler savaşmak için. Aynı zamanda daha önce onlara zaten İslam'ın daveti gitmişti diyor. Yani alimlerin ekserisi de e, çoğunluğu da bir görüşte olduğunu söylüyor müellif. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anh baskından önce onları tekrar İslam'a davet etti ifadesi doğru değildir. E, veya sahih değildir diyor. Evet. Evet. Yine bu benim ustalık'a e, savaş açılmasının, aleyhissalatü ve sellem'in onların üzerine gitmesinin sebebi zaten onların Medine'ye karşı bir saldırı hazırlığında olması, tüm grupları ve kabileleri Medine'ye Müslümanlar aleyhissalatü ve sellem'e karşı kışkırtması yine onlara bir baskın yapılmasının sebebidir diyor. Nihatinde ansızın onlara saldırıldığında Ee, çok fena bir şekilde etkileniyorlar, sarsılıyorlar, direnmeye, mukavemet göstermeye hiçbir mecalleri kalmıyor. Dağılıp gidiyorlar. İmam, Müslüm'ün sahihinde rivayet edilen bir rivayette İbn-i Avun denen bir tabi, yani sahabeden sonra gelen, ben diyor, Nafiye bu savaştan önce savaştan önce İslam daveti çağrısı yapmanın e, durumunu sordum diyor. O da bana şöyle yazdı. Bu İslam'ın ilk dönemlerinde idi. Resulullah aleyhissalatü vesselam benim mustalika, Mustalık oğullarına onlar habersizken, gafilken ve hayvanlara da sudan içerken, onlar üzerine baskın yaptı, saldırdı. Onların savaşçılarını öldürdü ve esir alacak, alacak kimselere de esir aldı ve neticede de Cumhuriyeti'yi de elde etti diyor. yani ileride eşi olacak kimse. Diyor ki müellif Vakidinin az önce söylediğimiz Muhammed İbni Amr adındaki Vakidi Rahimehullah'ın gittiği görüş yani Ömer radiyallahu anh bu kabileye İslam önce arz etmiştir. Yani İslam'a çağırmıştır. İfadesinin bir delili söz konusu değildi. Ayrıca e, sahih bu husustaki sahir e, bir rivayet de söz konusu değildir. Dolayısıyla bu e, şeyden önce, baskından önce onları uyarma, onları İslam'a çağırmayla ilgili bir şey sabit olmamıştır. Ee, ve alimler de bu konuda diyor, böyle bir şeyin olmadığını açıklıyorlar diyor müellif. Burada özetle bunu söylüyor. Ama az önce de söylediğim gibi onlara zaten önceden İslam'la ilgili bir takım çağrılar gitmişti. Bir de bizatihi direkt olarak Uhud'da ve başka zamanlarda eee düşmanlık yaptıkları için, ordu hazırladıkları için, düşman tarafında oldukları için bunlara özellikle böyle bir şey yapılmamıştır diyor. Bununla ilgili rivayet yani çağrı yapıldığına dair rivayet doğru değil diyor. Evet. İki grup kardeşlerin birbirlerine önce o ok katışıyorlar. Hani o suyun başına geliyorlar ya. Ara ara yine o şeyden bahsedeceğiz savaş anından. Alistratos'un ordusuyla benim mustalık oraya birbirleriyle karşılaştığı zaman önce ok atışıyorlar. Aleyhissalatü Vesselam e, uygun bir zamanı yakaladığında da hızlı bir şekilde onlara hücum ediyor ve baskın yapıyor. E, sonra Haris İbn-i Dira bu grubun başındaki adam dehşete kapılarak hemen e, hızlıca savaş meydanından kaçıyor ayrılıyor. Müslümanlar için bir zafer ve müşrikler için de bir hezimet meydana geliyor. Bunlar müşrik aynı zamanda, müşrik kabilelerden. Aleyhisselatü Vesselam öldüreceğini öldürüyor, esir alacağını alıyor. Kadınlardan, çocuklardan, çocuklar da varmış o dönemde. Onların bulunduğu yerde, bu kabulenin bulunduğu yerde. Ve hayvanların falan hepsini alıyorlar, götürüyorlar. Müslümanlardan da sadece bir kişi öldürüyor bu savaşta. Başka öldürülen yok müşriklerden sadece kabilenin reisi El Harith adındaki bu adam kaçıp kurtuluyor. Diğerleri esir olarak e, esir olarak Hz. Aişe'nin eline düşüyorlar ve onlarca da kişi öldürülüyor bu kabileden. İbn İshak rahimehullah Hasan bir senetle şöyle diyor. Bu savaşta ilgili İki grup karşılaştı ve vuruştular. Allah azze ve celle beni müstalıkı, müstalık oğullarını bu kabileyi hezimete uğrattı ve onlardan öldürülecek kimseler öldürüldü. Allahu Teala Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ihsanda bulundu. Onların oğullarını, kadınlarını, mallarını hepsini Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a ihsan etti, bahşetti. Ve Müslümanlardan da bir adam Beni Kelp oğullarından, Müslümanlardan bir adam ölüyor. Bunu da öldüren yine ensarlı bir başka Müslüman yalnız öldürmesinin sebebi yanlışlıkla zannediyor ki bu adam e, düşman tarafında o şekilde bir kişi de Müslümanlardan yanlışlıkla öldürülüyor. Yani. Bu şekilde hatan öldürmeler tarih boyunca olmuştur. Bundan sonra da olacaktır yani. Evet, Allah Azze ve Celle'nin sünneti, Allahu u Teala'nın sünnetinde değişiklik yok. Birileri mutlaka bir şekilde gidecek. Ama önemli olan hangi ölüm üzere ölünürse ölünsün, İslam ve iman üzere ölmek. i̇bn Hişam rahmetullah aleyh diyor ki, Müslümanların benim mustalik gazvesinde şiarı, yani bizim tabirimizde slavonu, Ya Mansur, Emid, Emid diyor. Yani ey zafer'e ulaşacak kimse, ey yardım olunmuş. Öldür, öldür diye birbirlerini bu şekilde teşvik ediyorlar. Evet. Ebine İslağ rahimehullah yine diyor ki kardeşlerim, benim musallıktan o zaman birtakım insanlar e, öldürüldü. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh onlardan iki adamı öldürüyor. Abdurrahman İbni Af onların, benim ustalıkım atlılarından, süvarilerinden bir adamı öldürüyor. Ona da Ahmer ve Uheimir denilen bir isim verilmiş. Bu şekilde bir isim veriliyor yani. Evet. Ve birçok malları da yine İbni İsafi'nin rivayetine göre ganimet olarak alıyorlar. Aleyhisselatü ve sellem onları Müslümanlara dağıtıyor. Ganimet olarak. Geliyoruz Cüveyriye'ye. Cüveyre bint Haris. Yani bu liderin müstakil oğullarının liderinin komutanının kızı. Bu da Müslümanlardan tabi din hissesine, sevmine düşüyor. Biliyorsunuz. O zaman e, esir olarak alınan kadınlar ve erkekler halen geçerlidir bu. Ama tabii bu usulünce olduğu sürece ki bu zamanda böyle bir şey yaptığını iddia eden kimseler bazı gruplar bunlar e, kesinlikle usulüne hareket e, göre hareket etmiyorlar. Onlar zaten menheşleri e, zulüm üzere özellikle bu kastım daiş işit e, zihniyetli insanları kastediyorum. Evet. Sabid ibn Kaysan Semen'in hissesine Juveyriye düşüyor. Juveyriye radiyallahu anha kendisini e, para karşılığında azat ettirmek istiyor. Buna mukatebe denir. Yani kölenin efendisiyle yazışması o parayı ödeyince e, hürriyetine kavuşuyor, azat oluyor. Yalnız bu azat olmak için paraya ihtiyacı var. Geliyor aleyhissalatü vesselam'a durumu anlatıyor. Böyle böyle ben işte ben e, Sabit bin Kayıs'a sizin adamlarınızdan birinin sevimine düştüm. Onunla da yazıştım. Yani e, kendimi azat ediyorum para karşılığında para verip azad ettireceğim. Bana yardım eder misin diyor aleyhissalatü vesselam'a. Aleyhissalatü vesselam da ona e, senin diyor ihtiyacını gideririm. Yani sana para veririm. Ama diyor, bundan daha iyili bir şey söyleyeyim mi? Sana diyor. Ondan sonra ve nihayetinde aleyhissalatü vesselam niyetini açıklayınca o da kabul ediyor. Evet. Bir hadiste gelecek şimdi, biraz sonra, biraz daha detayı. Ayşe radiyallahu anha diyor ki aleyhissalatü vesselam Mustalık oğullarından esirleri taksim ettiği vakit Cüveyre binti Haris Tâbid bin Kays Eşşemâs adındaki sahabenin sevimine düştü hakkına ee, ve kadın da diyor onunla yazıştı yani kendi nefsini azat ettirmek için para karşılığında e, yazışıyor <gülüyor> bu kadın Cüveyriye çok güzel bir kadınmış yani görenler kendisini ondan tutamıyorlar çok güzelliği yani etkileyici bir kadınmış Ee, diyor ki Ayşe radiyallahu anha aleyhissalatü vesselam'a geldi ve ondan yardım istedi bu yazışma hususunda a, yaptığı anlaşmada e, yani para mal karşılığı e, kendisini azat edecek ya azat ettirecek ya o hususta yardım istiyor diyor ki Ayşe radiyallahu anha vallahi diyor Ben beni diyor hücremin yani odamın kapısı üzerinde gördüğüm zaman ondan hoşlanmadım diyor. <gülüyor> Cüveyriyeden hoşlanmadım. Çünkü diyor benim gördüğüm o Cüveyriyedeki o güzelliği aleyhissalatü vesselamın da göreceğini diyor bildim diyor. Anladım diyor. Ve aleyhissalatü vesselama durumunu kadın arz ediyor Cüveyriye. Böyle böyle oldu. Ben ee, işte savaşta esir düştüm. Haris'in kızıyım. Müstalik oğlan liderinin kızıyım. Savaşta da e, esir düştüm. Bunu sen biliyorsun sana bu gizli değildir. E, sabit bin Gayis ibn Şamma'sında Semene düştüm diyor. Ben onunla yazıştım. Bana yardım eder misin diyor. Sana ya, yani bana yardım etmen için sana geldim diyor. Ali Sina'tü vesselam'da bundan daha iyi bir şeyi Bir şey var için. Yani bunu biliyor musun diyor. O da ey Allah'ın Resulü bu nedir deyince sen ihtiyacını yani yazışmadan kaynaklanan bu e, malı öderim gideririm ve seninle evlenirim ne dersin buna deyince o da tamam ey Allah'ın Resulü diyor ve bunu da yapıyor. Nihayet Aleyhisselatü Vesselam onu azat karşılığında onunla evlenmiş oluyor. Evet. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinde bir maslahat var. birçoğunda yani çok çok önemli. Hatta hemen hemen hepsinde maslahatlar, bir takım faydalar var. Bak şimdi onlardan biri gelecek. Diyor ki Ayşe Radiyallahu Anh'a bu haber insanların yanına ulaşınca yani Aleyhisselatü Vesselam Cüveyre İbnet-ü Haris Ebne Ebi Dirar yani Haris bin Dirar'ın kızıyla evliliğinin gerçekleştiği haber ulaşınca insanlar diyor ki hani bir sürü esirler alıyorlar ya bu benim ustalıktan e, bu adamlar e, aleyhissalâtu vesselâm'ın hısımı oldular biz e, onun hısımını esir almayız yani köle olarak barındıramayız diyor. hepsini bırakıyorlar <gülüyor> Subhanallah diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a Vallahi diyor, bu kadından daha hayırlı bir kadın, bilmiyorum, benim ustalıktan diyor, yüzlerce kişinin evliliğiyle, aleyhissalatü vesselamla evliliğiyle yüzlerce kişinin serbest kalmasına, hür olmasına sebep olmuştur diyor. Evet. Ve gönülden evleniyor onunla. Yani öyle bir zorlama söz konusu da değil. Bu kadının diyor, bereketinden daha büyük bir bereket bilmiyorum diyor. Evet. esirlerin, malların e, adetleri miktarına gelince bunda da bir ihtilaf edilmiş kardeşlerim. Mühellif öyle söylüyor. Ama takriben yine bu e, magazi yani Aleyhisselatü Vesselam'ın e, savaşlarını anlatan El-Vakidi adındaki alimle diğerden söylediği arasında bir fark var. Ancak diyor her ikisi de aşağı yukarı aynı bizim anlayacağımız şekilde aynı kapıya çıkar. E, dolayısıyla hayvanlardan 200 şey 2000 tane deve elde ediyorlar bu kabileyeden. Eee 5000 tane koyun ve eee 200 kişi de şey esir alınıyor 200 kişi kadar. Ama bunun toplamı 700. İşte ictilaf parça parça 200 200 şeklinde zikretmek bir de topluca zikretmek arasında E, o meydana gelmiş. Yani birisi diyor ki her ev için 200 e, şey esir alındı. Biri de diyor ki toplam 700. Bundan kaynaklanıyor diyor. Yani netice itibariyle 700 civarında bir insan e, esir alınıyor. Ama evlilikle ne oluyor onlarda? Hepsi serbest kalıyor. Allah'a okber. Evet. Bu savaşta kardeşlerim aleyhisselatü vesselam ashabına Hani dedik ya bazı hükümler gelecek onlardan biri de azil hükmü bu savaşta azlin cevazlığını aleyhissalatü vesselam beyan ediyor onları e, ashabının Allah azze ve celle'nin yazdığı şey mutlaka olacaktır e, buna inanmaları gerektiğini onları yönlendiriyor ama azle de cevaz veriyor azil derken bunu bilmeyeniniz vardır Ee, şöyle açıklayalım kişinin eşiyle münasebeti esnasında suyunu dışarıya e, bırakması evet bu kadar söyleyeyim yani çocuk olmaması için gayret etmesi evet sanırım anladınız buna aleyhissalatü vesselam izin veriyor bununla ilgili e, hadis şöyle buharede geliyor hadis Abu Said el hudri radiyallahu anh ta biz diye İsraat ve selamla beni müstelik müstelik oğulları gazvesine çıktık ve bir takım Arab'tan esirleri elde ettik ve kadınlara da ihtiyaç hissetmiştik ve bize bekanlık da ağır gelmeye başlamıştı diyor. Bekanlık da ağır gelmişti. Ee, biz azil yapmak istedik ve Resulullah aleyhissalatu vesselam dedik ki biz Ee, azil yapmak istiyoruz diyorlar. Ve biz diyor aleyhissalatü vesselam aramızdayken azli yaptık. Yani böyle bir uygulamayı yaptık. Ve bunu da aleyhissalatü vesselam'a sorduk. O da dedi ki yani bunda sizin üzerinizde e, bir şey yok. Bir günah yoktur. Ama kıyamete kadar e, herhangi bir canlı olacaksa bu mutlaka olacaktır. Diyor. Yani bir çocuk meydana gelecekse ne kadar azil yapsanız da bu meydana gelecektir diyor. Bununla ilgili birkaç fıkıh hüküm ileride yani önümüzdeki hafta açıklayacağımız elde edeceğimiz derslerde gelir inşallah. O zaman biraz daha detaylı söyleriz. Sonra kardeşlerim münafıklardan bu e, daha seferden dönülmemiş, Medine'ye varılmamış münafıklardan elde edilen bu yeni zafer karşısında yeni bir e, kin ve nefret sadır oluyor. O zaman münafıklar da var ordunun içerisinde. E, yani bu meydana gelen kin ve nefret ondan sonra ortaya çıkacak e, biraz sonra söyleyeceğim bazı e, sürtüşmelerden kendileri rahatlıyorlar. Aslında e, zaferden rahatsız olmuşlar ama bir fitne meydana geliyor, söyleyeceğim. Ondan da memnun oluyor münafıklar. Bu fitne de şöyle İbn-i haber verdiğine göre aslında bu müsel bir senetle gelmiş ancak Bukhari ve Müslim'deki gelen rivayetler bu olaya biraz şahitlik ediyor diyor e, müellif. Dolayısıyla Hasenli Gayrihi derecesine çıkıyor diyor. Vallahi alem. Ee, Müslümanların bazılarının iki tane ücretle tuttuğu adam var. Bunlar birbirlerine gir giriyor. Muhacirden, biri muhacirden biri de ensardan. Suyun başındayken yani. Ve birbirleriyle dövüşüyorlar. Ve bu durumdan, bu kavgadan münafıkların başı Abdullah İbni Ebi Selül fırsat biliyor, ganimet biliyor ve Müslümanların kardeşliğini, birbiriyle olan bağlantısını, irtibatını e, muhacirle insanın arasındaki bu kaynaşmayı yırtmak istiyor, ayırmak istiyor. Ebn-i şöyle diyor, bir ara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam suyun başı, başında yedi. Ömer İbn-i Hattab'la beraber e, onun diyor, beni gaf var, Raffar oğullarından bir tane ücretle tuttuğu Ömer radıyallahu anh'ın ücretle tuttuğu bir adamı vardı diyor. Ona da Cahcah deniliyor. Cahcah Cahcah İbni Mesud ücretli bir adam. Bu adam Ali Ömer radıyallahu anh'ın yani binitini, devesi veya atını sürüyor. Ona ona rehberlik ediyor. Cahcah Cahcah adındaki bu adam Sinan İbni Weber El Cuheni Adındaki adamla şey yapıyorlar. Tartışıyorlar. Kavga ediyorlar suyun başında. Bu tartışma meydana gelince Cüheni diyor ki bağırarak ey ensar topluluğu yani yardım istiyor. Kendisi ensarlı ya. Cahcah -cah da ey muhacir topluluğu deyip sesleniyor, bağırıyor. Onlardan yardım istiyor. Bu duruma Abdullah İbni Selül Ebi Selül İbni Ebi Selül e, kızıyor. Yani muhacirle e, ensarım bu şekilde yardıma çağrılmalarına e, kızıyor, sinirleniyor. O zaman onun yanında da Zeyd İbni Erkam var. O da genç bir genç bir çocuk. Evet. Yani daha küçük bir çocuk diyebilir. Diyor ki Abdullah İbni e, Ebi Selül sonunda yapacağınızı yaptınız diyor muhacirleri, kendisi ensarlı ya siz diyor sayı, sayıca çoğaldınız bununla övündünüz, çokluğunuzla övündünüz, soy soyunuzla övündünüz çokluğunuzla övündünüz bizim memleketimize geldiniz diyor vallahi diyor Kureyş'in diyor şalvarlıları yani kalın elbise giyinenler kastediliyormuş bununla kalın şalvar büyük elbise giyenler tabi onların kendine has bir elbisesi bu muhacirleri kastediyor Abdullah İbni Ebi Selül bu diyor Kureyş'in kalın elbise giyen adamları var ya biz bunları diyor ancak şöyle e, biliyoruz şunun gibidir diyor besle köpeği diyor besle köpeği sonra seni yesin bizdeki tabir nasıl? besle kargayı oysun gözünü Araplarda da besle köpeği seni yesin sonuçta biz bunları böyle görüyoruz diyor. bak bak münafığın muhacirlere söylediği şey Ve devam ediyor. Diyor ki vallahi diyor eğer Medine'ye dönersek yani o sefer esnasındalar yolculuk. Savaştan dönüyorlar. Medine'ye dönersek elbette güçlü olan zayıfı çıkaracak diyor. Güçlü olan kendileri münafıklar. Zayıf olan da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslüman. Onları çıkaracağız. Elbette çıkaracağız diyor. Sonra da e, yanında bulunan adamlarına böyle yüzünü dönüyor. Diyor ki <gülüyor> Sizin ne yapıldığını biliyor musunuz diyor. Siz diyor e, bunları diyor bu muhacirleri kendi memleketinize evlerinize, yurdunuza yerleştirdiniz. Ve mallarınızı onun arasında payla onlar arasında paylaştırdınız. Eğer diyor siz, siz onları bundan sonra tutmayacak olursanız onlara mani olmayacak olursanız onlar sizi Medine'den diyor. Medine'den çıkaracaklar. Yani. İyice kışkırtıyor yani tam bir fitne ortamı sahih rivayetlerde asıl e, Buhari ve Müslim'de az önce söylediğim Zeyd İbni Erkam adındaki bu genç sahabi var ya olayı duyuyor aleyhissalâ, fırlıyor Aleyhisselatü Vesselam'a anlatmaya İşte bu olayı bakın ne diyor e, Buhari ve Müslim Zeyd İbni Erkam'ın kendisinden rivayetle ben diyor razvedeydim mustalık gazvesine bu da çıkıyor Abdullah İbni Ebi Selül'ün söylediklerini işittim diyor muhacirler hakkında o diyor ki bu zaten söylediğinin benzeri ifadeler hep şeyde münafıkın suresinde anlatılır Allah'ın Resulü'nün yanındaki yani muhacirlere infak etmeyin ta ki onun yanından ayrılıp gitsinler gidinceye kadar onun etrafından dağılınacaklar hiçbir şey vermeyin onlara diyor Abdullah İbni Ebi Selül münafık eğer diyor biz Medine'ye dönersek güçlü olan zayıf olanı oradan çıkartacaktır diyor diyor ki sahabi Zeyd bin Erkam ben bunu diyor amcama anlattım diyor ama amcası burada rivayet edildiğine göre öz amcası değil yani e, amcasıyla kastedilen bir adam ya, bununla da kastettiği e, Saad İbni İbade yine ensarlılardan birisi yani. Ensarlıların komutanı hatta. E, liderlerinden birisi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Sa'd İbni Übade durumu anlatıyor. Böyle böyle e, Zeyd bin Erkam böyle bir şeyler anlatıyor deyince Zeyd bin Erkam'ı çağırttırıyor Aleyhisselatü Vesselam. O da durumu ve Abdullah İbni Ebi Selü'nün ne dediğini muhacirler hakkında tek tek tek haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Erkam'ı sen doğru söylemiyorsun diyor. Onu yalancı çıkartıyor. Ve <gülüyor> bu olaydan sonra Zeyd bin Erkam çok üzülüyor. O, o derece yani o kadar üzülüyor ki evden dışarıya çıkmıyor. Hiç daha önce böyle bir üzüntü yaşamamıştım diyor yani. Sübhanallah. Evde oturdum diyor. Amcam olan o zat diyor bana sen Resulullah'ı bu kadar kızdıracak ne yaptın diyor. Yani seni yalancı çıkartacak ve kızdıracak ne yaptın sen diyor. Neyi murat ettin bununla ne istedin diyor. Sonra ayet geliyor. Zeyd bin Erkam'ı doğrulayan, onu doğru haklı çıkartan ayet geliyor. Münafıklar sana geldiği zaman ki başlayan bu bu başlıkla başlayan ayet geliyor. Münafık'ın suresinde. Ondan sonra Zeyd bin Erkam'ın haklı olduğu çıkıyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem de hemen diyor ki Zeyd bin Arkan bana diyor adam gönderdi diyor. Hani evden oturuyor çıkmıyor ya. Allah seni doğruladı diyor. Ey Zeyd diyor. Allah seni tasdik etti söylediğini doğruladı diyor. Subhanallah. Nük burada çok önemli bir nükte var. Belki ilerideki eee haftayaki dersimizde işaret edeceğiz ama şimdiden kaçırmadan Allah Resulü Ali sallallahu gaybi biliyor muydu? Bilseydi onu doğrulardı değil mi? Allah Azze ve Celle yedi kat semanin fevkünden indirdi ayet-i ondan sonra bildi. Allah bildirmediği sürece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gaybı biliyor mu? Hayır vallahi. Ancak bildirdiği zaman. Sadece Resullerine gaybı bildiriyor. Onun dışındaki kimselere de bildirmiyor. Kur'an söylüyor bunu bize. O zaman ölçümüz, ölçümüz gayb hususunda ne olacak? Allah Azze ve Celle rasullerinden Cin suresinde geldiği üzere seçtiği kimselere peygamberlere bildirir. Onun dışında kimseye gaybını bilinmeyen şeyleri bildirmez. Evet. Yine sahih-i yani Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste kardeşlerim Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh'tan biz diyor gazvedeydik Yine benim müstalik gazvesi kastediliyor burada. Muhacirlerden bir adam en sağlıklı bir adamın çok affedersiniz kıçına tepik vuruyor. Çünkü ifade öyle geliyor. Ee, bir ifadeyle e, göğsüne bir diğer ifadeyle de e, arka tarafından tepik vuruyor yani. Ensar diyor ki ya neredesiniz ensarılar? Muhacirli olanda, neredesiniz muhacirler diyor. Az önceki anlattığım olayın bir başka rivayeti. Aleyhissalatü vesselam bu sesleri işitince bakın orada çok önemli bir şey söylüyor. Ne oluyor size de? Cahiliye çağrısıyla bağırışmasıyla bağırışıyorsunuz birbirinize diyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, muhacirlerden bir adam insanlardan birisinin kıçına tepik attı. Diyor ki <gülüyor> bu bağırışma, çağrışma çok iğrenç bir şeydir diyor. Yani bir fitne meydana geliyor. Aleyhisselatü Vesselam bunu da cahiliye çağrısı, cahiliye bağırışması olarak addediyor. Yani bunun terk edilmesini, bunun çirkin olduğunu söylüyor. Evet. Bilen bir insan böyle bir fitne olduğu zaman, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi düzeltecek, düzeltici olması gerekiyor. Ama insanlar bu oyuna kışkırtmayı... Boyuna ortalığı karıştırmayı ister büyük fitnelerde, ister küçük fitnelerde üzerine vazife ediniyorlar. Ne'udhu billah. Bundan Allah'a sığınıyor. Ve e, Abdullah İbni Ebi Selül aleyh Aleyhisselatü ve Vesselam işitiyor. Yani onun söyledikleri şeyi e, Ne diyordu? Abdullah İbni Ebi Selül Eğer biz Medine'ye dönersek güçlü olan zayıf olanı yani münafıklar kendini kast ediyor. Peygamberi ve yanındakileri çıkartacak diyor. Bu söylediği şey Ömer radiyallahu anh'a ulaşınca diyor ki Ömer radiyallahu ey Allah'ın Resulü bırak şunu boynunu vuruyor diyor. Bırak şu adamı da boynunu vuruyor diyor. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? İnsanlar Muhammed adamlarından birini öldürüyor diye konuşmalarını istemem ben diyor. Subhanallah. <gülüyor> o zaman, yani ilk önceleri ensar, e, muhacirlerden çok idi. Sonra muhacirler insanlardan, ensardan daha fazla oluyor. Yani Medine'ye ilk geldiği dönemlerde normalde muhacirler az, ensar çok ama sonra e, muhacirler artıyor. İşte bu münafıkta böyle söylüyor. Bir başka rivayette Ömer radıyallahu diyor ki, Abbad ibni Beşir'e söyle Ey Allah'ın Resulü, onu öldürsün diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Ey Ömer, Muhammed'in kendi adamlarından birini öldürüyor diye konuşulmasını ben istemem diyor. Ve yani dokunmuyor. Ona. Sonradan <gülüyor> yolculuk için e, izin veriyor. Herkes ayrılıyor. Yani bulunduğu mevkeden e, yolculuğa, Medine'ye doğru hareket ediyorlar. Bu adam Ali'yi selamı tek başına kalıyor. O da tek başına yürürken e, yine ensarlı Sa'd bin Ubade'nin e, kabilesinden bu adamda da Useyd bin Hudayr radiyallahu anhu'la karşılaşıyor. Bu ona selam veriyor. İslam'ın selamıyla selamlaştıktan sonra ey Allah'ın Nebisi ya muhakkak diyorsun sen ya istenilmeyen hoş olmayan bir vakitte e, yola devam ediyorsun yolculuğa devam ediyorsun böyle bir şey e, sen yapmazdın demek istiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sizin arkadaşınızın ne söylediğini ne yaptığı size ulaşmadı mı arkadaşınız derken de kimi kastediyor münafığı çünkü her ikisi de ensarlı ya münafığın ne yaptığı size haberi gelmedi mi diyor diyor ki şey, Yusayyid bin Nuhudair yani kimi kastediyorsun? Bizim arkadaşımız da kim? Kimi kastediyorsun deyince o da diyor, Abdullah İbni Übey ne dedi diyor, sahabi ey Allah'ın Resulü o ne dedi diyor. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki eğer Medine'ye gidersek güçlü olan zayıf olan oradan elbette yemin olsun ki çıkaracak diyor diyor. Böyle söylüyor diyor. Abdullah İbni Şey e, Useyd ibn Hudayr radiyallahu anhu Arda diyor ki Subhanallah <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü Sen diyor Sen Medine'ye geldin Vallahi diyor <gülüyor> Vallahi Sen diyor Oradan dilediğin kimseyi dışarıya çıkartıp atabilirsin diyor. Allahu akbar sen dilediğin kimseyi çıkartıp atabilirsin, o zelil, o söyleyen munafık zelil, sen ise güçlüsün diyor. Sen, sen güçlüsün, azizsin, şereflisin, o münafık zelil diyor. Sen istediğini çıkartabilirsin bu Ama diyor, sen ona yumuşak davran. Yemin olsun ki diyor, sen, seni Allah Azze ve Celle Medine'ye getirdi, o diyor, o munafık, kavmi kendisine yönelmesi için inci boncuk yani taç gibi şeyler liderliğini ifade eden e, taç giydirecekti kavmi kendisine boncuk takacaktı yani lider olacaktı ama sen Medine'ye geldin ona engel oldun bu şekildeki e, İslam'ı getirmenle Medine'ye gelmenle diyor dolayısıyla da e, bu adam kendisinin elinden bu mülkü, bu saltanatı çekip aldığını düşünüyor. Onun için buna yumuşak davran diyor. Sen iste yoksa diyor, sen azizsin, güçlüsün, o zayıf, o zelil, sen istediğini çıkartabilirsin diyor. Sadece aleyhissalatü vesselam e, maslahat icabı bu münafığa yumuşak davranmıyor. Sahabeler de bakın, sahabeler de öyle davranmasını istiyorlar. Çünkü Allah-u Teala'nın bir muradı var bununla. İleride gelecek bazı şeyler biraz daha açığa çıkacak. Evet. Sonra kardeşlerim e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam insanları yürütüyor. Hani sefer esnasındalar. Benim ustalıktan dönüyorlar ya. İnsanları gece yürütüyor, gündüz yürütüyor. Hatta gündüzün evvelinde güneş böyle ışınları e, rahatsız eder vaziyetteyken bile onları yürütüyor. ...ki yaşanan bu fitne... ...kargaşa ortamını... ...sönsün... ...fitne dursun... ...bu durumdan kurtulunsun diye... ...evet... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...nihayetinde... E, ...bu yaşananlardan sonra... ...yoluna devam ediyor... ...sonra bir yere gelip... ...konaklayacaklar... ...orada da bazı hadiseler meydana gelecek onunla ilgili e, bilgiler inşallah iki hafta sonra önümüzdeki hafta şu ana kadar aldığımız bilgilerden çıkartacağımız dersleri söyleyeceğiz. Ondan sonra da bu benim müstalak ve e, onun akabinde gelişen olaylardan bahsedeceğim Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'den Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini ki bu siret derslerinde başladığında bunun ne kadar önemli olduğunu size açıklamıştım. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın siret, yaşantı demek. yaşantısı an, Yaşantısını anlamak, anlamaya çalışmak, yaptığı e, savaşlar, takındığı tavırlar, seferleri, ondan sonra bu esnada gelen ayetler, baştan geçen olaylar, hadiseler, e, bunların hepsi bir bütün halinde İslam'ın çok önemli bir yerini işgal ediyor. E, siret dersi çok önemli bir ders. Allahu Teala hakkıyla istifade etmeyi Onunla amel etmeyi bizlere nasip etsin. Çoluğumuzu çocuğumuzu İslam üzere yaşatsın İslam üzere vefat ettirsin. Ve şu anda sıkıntı çeken zor durumda olan acılar içerisinde kıvranan başta Suriye, Irak ve tüm ülkelerdeki mümin kardeşlerimize yardım etsin. Gök ve yer ordularıyla onları desteklesin ve onlara zulmeden onlara acımasızca davranan kafirleri de kahrüperişan eder. Hmm. <gülüyor> Adem Allahu alem ve sallallahu aleyhi